Oynayanlar, Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış. 104. Bölüm Konya'da Doktor Ali Kemal Bey'in evinden Bekir Beyler ayrılınca Ali Kemal Bey dedi ki... Bekir Bey'i çok heyecanlı bul. Eskiden bu kadar heyecanlı değildi, çok değişmiş. Bana öyle geliyor ki değerli iki şeyi muhafaza etmek, yerli yerinde kullanabilmek çok zor, çok güçtür. Neymiş o iki şey? Biri servet, diğeri heyecan. Servete hakim olmak, onu yerinde değerlendirmek, kendini kaptırıp şaşırmamak çok zordur. Heyecan da bir değer, bir kıymettir. Her kula nasip olmaz. O da yerinde sarf çok faydalı oluyor. Yoksa zararlı olabilir. Bekir Bey son zamanlarında Hicaz'a geldi. Cidde radyosunda konuşurdu. Bütün gayretleri, didinmeleri, heyecanları arasında zavallının bir de aile huzursuzluklarıyla ömrü geçti. İlk hanımından ayrılmıştı. İkincisinden de ayrıldı. Üçüncüsünü almıştı. Son döneminde rahatsızlandı. Artık tamamen mistik, ahiret ehli bir insan olmuştu. 50 senedir tanıştıklarından helallik istedi. Tanıdığı hukuku olan herkesle helalleşmeye gayret etti. Bendenize de hastaneden telefon ederek helallik istedi. Sonra da vefat etti galiba. Cenabı Hak'tan ruhuna rahmet dilerim. Bu kadar çok insanı tanımak, her biriyle ilgili bilgileri muhafaza edebilmek pek kolay bir şey olmasa gerek. Maşallah. Mehmet Emin Alkan Bey'i de anmadan geçmeyelim. 1960'lı yıllarda hacca geldiğinde tanımıştım kendisini. Çağaloğlu'nda küçük bir matbaası vardı. Dürüst, samimi, inanan, inandığını yaşamaya gayret eden... ...yalnız yaşamak değil, davasını yaşatmaya, yükseltmeye çalışan bir kardeşimizdi. Memleketle alakadar olmayı din borcu bilen bir milliyetçiydi. Sohbetleriniz olmadı mı? Olmaz mı? Oldu elbette. Mehmet Emin Bey'le neler konuşurdunuz? ...bazı siyasi olaylara akıl erdiremezdi... ...şaşırıp kalırdı... ...derdi ki... Efendim bu masonluk denen oyunu anlayamadık gitti... E belalı bir oyunmuş... ...Adalet Partisi'ne reis olarak... ...Gümüşpala'dan sonra Saadettin Bilgiç'in seçilmesini beklerken... ...sandıktan Süleyman Demirel diye biri çıktı... ...yahu nasıl olur... ...lideri seçen seçime sokan biziz... Ama neticede başkasını görüyoruz. Bu benim yaşadığım elimle tutup gözümle gördüğüm bir hadise. Yahu bu oyunları oynayan kim? Tok sözlü, samimi bir adamdı. Hatır için konuşmaz, hakka hürmet eder haksızlığı tenkitten çekinmezdi. Tenkitlerini Allah rızası için yapan bir kardeşti. Hacca geldiğinde konuşurken nereden duymuş bilmem... ...Bekir belki Yavuz Selim'in atına benzetmemi... ...ve şiir yazmama sebep olduğunu söylememi hatırlattıktan sonra... ...şöyle demişti. Yahu sen bizim Bekir için şöyle demişsin. Sözün doğrudur. Yalnız Yavuz Selim'in atının dizgini Yavuz'un elindeydi. Ama Bekir'in başında bir Yavuz Selim yok... Hakikaten onun atı gibidir. Ama bunun dizginleri heyecanının elindedir. Serazat bir şahıstır. Kendisine aklı değil heyecanı hakimdir. Fakat her ne olursa olsun hizmet ehli mücahit bir kardeşimizdir. Mehmet Emin Alkan Bey'i vefatından önce görmüştüm. Rahatsızdı. Galiba sağ elinde felç gibi bir hal vardı. İkram edilen pastayı yerken birkaç defa çatalı elinden düştü. O zaman bu el bize artık ellik yapmayacak Allah bilir ama demişti. Mübarek bir insandı. Dinlemesi de konuşması da güzeldi. Sohbette çok ciddi ve candan dinleyip çok yerinde ve isabetli sözler söylerdi. İslami bir edep ve terbiye içindeydi. En son sözlerinin ne olduğunu hatırlıyor musunuz? ...son görüşmenizdeki en son sözleri. Hatırladığım kadarıyla şöyle demişti. Alevülvi Bey, ben seni severim. Senelerden beri severim. Bilhassa Resulü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...komşusu olduğundan dolayı daha da çok severim. Bana bir okusan olmaz mı... Doktorlardan usandım. Artık şifamı tamamen Allah'a bıraktım. Rabbim hakkımda nasıl hayırlıysa onu ver diyorum. Hanım da benden yoruldu. Her gün bir yerim ağrır. Her gün bir yerimden şikayet ederim. Zaten bir Müslümanın son dili kamil bir imanla bu dünyadan ayrılmak değil mi? Son sözlerinde ağladı. Bizleri de ağlattıydı. Ruhu şad olsun. Amin. Birçok simayı tanıyorsunuz. Peki Şeyh Mehmet Zahid Kotku Efendi ile bir hukukunuz olmadı mı? Olmaz olur mu? İyi ki hatırlattınız. Mehmet Zahid Efendi'yi ilk defa ciddede Muhammed İhsan Buhari diye bir kardeşin evinde görmüştüm. Hacca gelmişler İstanbul'a dönmek üzerelerdi. Daha önceden tanımıyor muydun? ben tanıyordum. Şiir hocam Mahmut Cevdet Bey onun için... ...Muhammed Zahid Efendi'de başka bir hal vardır. Şehlik makamına geçmeden... ...Seyr-i ikmal etmeden... ...Erbain çıkarmadan önce de... ...yüzünde daima bir nur vardı. Güzel tebessümü ve ahlakı... ...onun her zaman yüksek bir fıtrata sahip olduğunu gösterir derdi. Daha sonra da hacca geldi tabii. Geldi defalarca fakirhanemizde kaldılar. Daha ziyade karayoluyla gelirlerdi. Kafileleri 10, 15, bazen 20 araba olurdu. Bir keresinde 28 otomobillik bir kafile halinde gelmişlerdi. Karayolunun mihnet ve meşakkatine tahammül ederlerdi. Yolculuk birkaç gün sürüyordu tabii ki. Yol boyunca beraberinde bulunan bir kısmı asistan doçent profesör olan İçlerinde milletvekili ve bakanlar bulunan müritlerine ahlak, fazilet, sabır ve tekamül dersi verirdi. Sizce en mühim vasfı neydi? Bence meziyetlerinden başlıcası İslam'ı güzellikle, müsamahayla, tebessümle sanki bir şeyh değil de bir arkadaş gibi sevdirmesiydi. Müritlerine de arkadaş gibi davranırdı. Senelerce fakirhanemize şeref verdiler. Bu müddet zarfında evimiz manen ve maddeten bereketlerle, feyizlerle dolardı. Bilhassa geniş gönüllü, müsamahalı oluşu, yüksek ahlak ve fazileti bir hal olarak bulunduğu yeri kaplardı. 1970'li yıllarda Medine-i Münevvere'de bir vakıf ev yaptırmayı arzu ettiler. Her sene hacca ve umreye geldiklerinde gerek kendileri ve müritleri... ''Gerekse ihtiyacı olan Müslüman kardeşlerin kalması için bir ev alınsın... ...ya da bir arsa temin edilerek bina yapılsın diye niyet etmişlerdi.'' ''Kolay arsa bulabildiniz mi?'' ''Haremi Şerif'e yakın bir yerde bir arsa bulup aldık. Planları yapıldı. İnşaata başlayacağımız günlerde belediyeden bir haber geldi. Arsanın olduğu yerden cadde geçiyormuş. İnşaat durdu. Ruhsat vermediler.'' Bir iki sene bekledik arsa istimlak edildi. İstimlak bedeli verdiğimiz paranın dört misli olarak geldi. Bu işlerle siz mi ilgileniyordunuz? Evet. Biz yine arsalara bakmaya başladık. Şeyh Efendi her zamanki müsamahalı tebessümüyle şöyle diyordu. Eh madem bizde bu niyet var Cenab-ı Hak inşallah daha hayırlısını verecek. Daha hayırlı bir yer gösterecek. Bizi hiç sıkmıyordu. Vefatından bir sene kadar evvel Mustafa Necatüddin efendi bizi Erzurum misafirhanesine çay içmeye çağırdı. Sonra da hoca efendiye dedi ki. Efendim biz bir misafirhane inşasına başladık. Lütfen buyurun bir çay içelim. Dua edin de hayırlısıyla bu misafirhaneyi tamamına erdirelim. İkindi sonrasıydı. Çayları içtikten sonra sanki misafirhaneyi kendisi yaptırıyormuş gibi oda oda gezdi, inceledi, ilgilendi. Zemin kat ve ilk iki katın kaba inşaatı bitmişti. Üçüncü kata başlanmak üzereydi. Alt kat sıvanmış, gelen giden oturabiliyordu. Hazret o gün ve gecesi bana bir şey söylemedi. Sabahleyin bizim mahdum medreseye giderken ona demiş ki. İbrahim babana söyle de kütüphaneye gitmezden evvel bana bir uğrasın. Sabahleyin saat sekiz suları kapılarını çaldım. Görüştük. Bana şöyle dediler: Hafız abi, ben fikrimi değiştirdim. Sizdeki paranın tamamı bana aittir. Kimsinin o parayla ilgi ve alakası yoktur. Şefaati Peygamberi'ye vesile olur diye Medine'yi Mınevver'e de bir misafirhane yaptırmaktı. Bak, bugüne kadar arsa dahi aldık, planları yaptık. Fakat yaptırılması Cenabı Hak tarafından murad edilmedi. Kim bilir? Bunda da ne hikmeti vardır? Haklısınız efendim. Nasip meselesi. Bu gece yaptığım istihareyle o parayı Erzurum Misafirhanesi'ne vermeyi kararlaştırdım. Parayı buraya verelim. Benim de senin de gönüllerimiz rahat etsin. Bunun üzerine 70 bin riyalden fazla olan o parayı Erzurum Misafirhanesi'nin ribatının inşaatı için götürüp verdim. Hoca Efendi'nin buraya yardım ettiğini gören aşıklar, dervişler, hacılar da faaliyete geçtiler. Bir sene içinde 500 metrekare üzerine oturmuş beş katlı bina bitti. Mehmet Zayed Kotkçı Efendi'nin himmeti, duası, parası da bu hayra katılmış oldu. Bir sene Türkiye'ye gitmiştim. Bir mevlit gecesi, hanesinde misafir bulunduğum kayınbiraderim Hasan Sandıkçı Bey. ''Bu geceyi nerede geçirelim enişte?'' diye sordu. Gönlümden geçen İskender Paşa Camii'ne gitmekti. Gittik. Hoca efendi o gece pek güzel vaaz ettiler. Sonra da fakiri yanlarına çağırarak dediler ki, ''Ben konuşacağımı konuştum. Bunlar zaten benim konuşmama alışkınlar. Bir de Medine'yi münevvereden gelen bir ses işitsinler.'' Ben cemaate sizi takdim edeyim Fakat efendim ne konuşayım ben Madem ki bu gece Fahri kainat efendimizin veladeti gecesidir Onu anlatın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi konuşun Siz ne konuştunuz Neyi anlattınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Neden Mekke'de 13 Medine-i de 10 sene kaldıklarının Sebep ve hikmetlerini izah etmeye çalıştım bu sebep ve hikmetleri bizimle de paylaşmak istemez misiniz? Mekke dönemi İslam binasının temelinin atıldığı dönemdir. Bir inşaatın temeli onun üzerine yapılacak binanın büyüklüğü, yüksekliği, azamet ve ihtişamı nispetinde derin ve sağlam olarak atılır. Peygamberi işan 13 sene bu temeli attılar. Her çileye, her fedakarlığa, her hizmete ne pahasına olursa olsun gönüllü bulunan sahabeyi kiram efendilerimizi yetiştirdiler. Boyatma Medine-i Münevvere'de oldu. İslam Medine'de serpildi, gelişti ve dünyaya açıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekkeli muacirlerle Medine'li ensarı kardeş yapması, şahısların değil şahsiyetlerin uyumunu bağdaşıp kaynaşmasını temin etmiştir. Mekkeliler dört buçuk sene Medineli kardeşlerinin evlerinde kaldılar. Kureyza Yahudileri Hayber'e sürülünce bu beraberlik sona erdi. Kureyza Yahudilerinden kalan evler, bahçeler, mallar muhacirlere paylaştırıldı. Medineliler hiç itiraz etmediler. Hiçbir hak talebinde bulunmadılar. Sadece birlikte yaşamaya alıştıkları kardeşlerini bırakmak, evlerini ayırmak istemediklerini bildirdiler. Ya Resulullah, Mekke'den gelen kardeşlerimiz, evlerimizin bereketidir. Onların bizleri bırakıp gitmeleri, evlerimizi terk etmeleri bizi ağlatır. Bizler garip kalırız, yetim oluruz. Ayrılıklarına dayanamayız dediler. İşte Medine'lilerin fedakarlığı ve vefası. Bu hadise üzerine şu ayeti kerime nazil oluyor. Mealen arz ediyorum. Onlar... Allah ve Resulüne imanla birlikte Mekke'den Medine'ye muhacir olacak kardeşleri için evler hazırladılar. Onları evlerinde, gönüllerinde barındırdılar. Onlar muhacirleri sever. Allah da onları sever. Onların sevgileri o dereceyi bulmuştur ki, muhacir kardeşlerinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarına tercih ve takdim ettiler. Sadık kimseler bunlardır. Hoca Efendi bu konuyu nasıl bulduğunu ifade etmiş miydi? Fakirden sonra Hoca Efendi cemaate dedi ki: 104. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç. Prediksiyon.